Kulun hepsin zayikatu'l bil rabbil bil la ve jafa'at ankum es-su'i la havle ve Allahu teala ve tecaddis hazretlerinin birçok kanunları vardır. Hükümleri vardır. Bunların her biri hikmetlere dayanmaktadır. Yerli yerinde ve Bu Fukanların bir kısmı ihtiyaridir, bir kısmı ızdıraridir. İhtiyari demek insanın eline verilmiş. İster yapar, ister yapmaz. Buyur, esta'idu billâh ve kullil haqqu min rabbikum femen şâ'a fel yûmî men şâ'a fel nekfûr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 şu kanuna bakın estağizu billah. Küllü nefsin Her canlı ölümü tatacak. Bu kanunu da değiştirin bakalım. Bir tane de dünyada kazık çakın bakalım ölmeyin. O vakit anlayayım siz ki Allah'ın kanunlarına itiraz edebilirsiniz. Hâçâ ve kellâ. Estağizu lâ feydâ câe ecelhûm. Ecelleri geldiğinde lâ estehruûne saaten ve lâ esteqdimûn. saat...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 Ölümü çok düşünün. Bakın geçen de Türgel'in büyük şarkıcısı öldü. O millet ayağa kalktı. Sanat güneşi söndü. Yok ay düştü. Kıyamet koptu. Koptu kıyamet. Memat fekat kamat kıyamatu. Kim ölürse onun kıyameti koptu.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 bu kadar kuvvetli hafızıydı. Daha böyle bir adam kalmadı memlekette. Kimse duydu mu? Hiç şey yok. Hacı Salih Efendi var idi. köyde Oradan Erzurum'a gitti cenazesi. Evliyaullah'tan. Koca adam. Büyük insan. Vefat etti. Kasteler bir yazdı. Altı ay sonra mezarını açtılar. Cenazesini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 Cibrillemin kalk Allah'ın izniyle deyince ölü bir kalktı zannettik bahşere kalkıyorum öyle ya dirilmek yok ya evvelce dedi dön yerine dedi öyle olarak düştü adam üzerine kapattı toprak. bir de sol kanadını vurdu bir mezara o kötüye alamet bir adam çıktı kökleri gözleri masmavi kök renkli böyle korkunç suratta vay pişmanlığım hasretim neredesin gel dön yerine dedi ona da yattı üstünü kapattı. O zaman Resulullah ne buyurdu? Yaşadığınız gibi öleceksiniz, öldüğünüz gibi dirileceksiniz. İşte burada efendimiz teselli bulduğu için demek o la ilahe illallah diyen ümmetim kabirden de kalkarken la ilahe illallah diyecek, subhanallahi ve hamdi diyerek kalkacak inşallah. Ne buyurdu Rabbimiz Estağfirullah. Yem me da'ukum fetestecibun bihamdihi ve tazunnun illa bisjum illa qalila. Sadakallahu alazim kullarım. Sizi davet ettiğim zaman kabirlerinizden kalkın diye dünyada zikret edenlerden iseniz Subhanallahi ve bihamdi diyerek davetime icabet edeceksiniz. Kabirlerden çıkacaksınız.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 ayaklarından toprağı eşeliyor toprağın dibindeki nemliğe serinliğe dilini yaymış böyle ki dilini dibine sürerek toprağın altı serin ya ıslatacak dilini göya hayvan ölecek suzurluktan bu kadın baktı ki bu, bu köpek susamış kova yok bir şey yok nasıl su çıkaracağım ayakkabısına bağladığı şeyi bir ipliği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 وَيَغْفِرُوا مَعْدُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Şirkin dışındaki günahları dilediği için bağışlar. Dilediği için. Dilemese cehennemde azap eder, çıkarırsa sonu cennete sokar. Dilerse azap da etmeden affedebilir mi? Edebilir. Çünkü şirkin dışında bu. İmanını kurtarırsa, dilediği için af var. Bu ahat Kerime'dir Nisa Suresi. Bir adam birisine vaaz ediyor.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 İnsan ateşe gider mi ya? bu ne demek insan der ki imanını kurtardıysa Allah taksi rahatını Allah mahvuret etsin imanını kurtardıysa kayıt koyacak, çünkü bilmiyorsun ki adam imanı mı gitti imansı mı gitti ne bilelim ama kelime-i şehadetle ölür namazla ölür zikirde ölür kuranda ölür o zaman anlarız ki imanla ölmüş son nefesine bakarız ama baktık ki bir emare yok o zaman ne deriz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 Memnînennâsi <gülüyor> ve Lokman Suresi'nin baş sayfasında. İnsanlardan öyleleri var ki lehvel hadisi satın alırlar lehvel hadis bir tefsiri sahabeden dinleyelim öğrenelim İbni Abbas ve İbni Mesud iki büyük sahabe müfessirler yemin ediyorlar nesefi tefsirinde de geçiyor ki bu lehvel hadithi, maksat çalgıdır çalgı türgü aletlerini satın alırlar ki bilgisizce insanları benim yolumdan saplamlar öyle ya çalgıyla türgüyle uğraşan adam zikredebilir mi? ibadet edebilir mi? Kuran okuyabilir mi? Hiç şey yok millet meşgul olsun onlarla oyalansın Allah'ın yolundan çıksın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 Öl <gülüyor> جلوس عليها فسق, تلذذ Çalgı aletlerini dinlemek günahtır. Oo şimdi Arif teyip kulağında yatıyor. Tuvalete kadar televizyon koymuş. Nere girse çalgılar. O araba çalgı, otobüse bin çalgı, uç arabın zurna. Ya hu la Ya öleceğiz hala. Bir gün ya zikirlen ölelim bu çalgıyla öldürmeyin bizi ya. Çalgı çalımla mecliste oturmak fasıklıktır yani yoldan çıkmak.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 işte şeytan onunla beraber ona öyle hava veriyor. Desen ona iki rekat namaz kıl. Ay romatizman var ayağım ağrıyor başım ağrıyor şöyle ağrıyor. İki rekat kılmaz iki saat oynar. Horon eder köpek atar. İşte bu şeytanın maskaralığındandır. Başka bir şey diyeyim. Çıkıyorlar o sahnelerde aygırat gibi görüyorsunuz. Oydan oyana oydan oyana şey gibi koşturuyorlar. İki rekat namaz secde yapmıyor. O adam susmadan şeytan onu bırakmazdı. Bir hadis-i şerifte buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem لَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفُ عَدِكُمْ كَيْهَنْ خَيْرُلَّهُ مِنْ يَمْتَلِيهِ شعرا. Sizin birinizin karnı, midesi, bağırsakları şarkı ile dolacağına kanla, irinle dolsun daha iyidir. Bu da hadis-i şerif. Onun için dikkat edelim. Haramlardan ele tek çekelim. İşte gidişat. İşte ölenlere gidiyor.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 Fakat bizim Nakşi tarikatımızda biz bunlara da olmuyoruz, bizim tarikatımızda meşgul olmuyoruz. Bazı tarikatlarda e, bu şekilde okurlar, e, Mevlid Rasûlullah'ın medyesidir, onu namelen okumak kâilsidir. met etmekte büyük fazilet var, cevap var ama onu Kur'an hadbine koymak,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 şiirleri kabul ederiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da sahabenin şairleri vardı. idi Hassan i̇bni Sabit gibi Radıyallahu anh Abdullah ibni Ravaha gibi Radıyallahu anh ne derdi onlara kafirlerin aleyhine şiir söyle Çünkü kafirler şiir söylüyor sen de kafirlerin aleyhine şiir söyle camide böyle kürsü yaptırdı Ravza-i Mutahara'da bir kürsü yaptırdı Hassan ibni Sabit'i onun üzerine çıkarırdı o kürsüye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 أستعيد بالله كلا يا بل وجدت راقا قلما راق ظن أنه الفراق والتفج الساق بالساق يا ربكي يومئذ المساء فلا صدق ولا مَي يَجْرِك سُدَا أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ لِيُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ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 Eğer ruhu temiz ise melekler yarışır kapışır hangimiz alacağız diye Ezra'l-i yanında Cibri ile Emin gelir sağ adını açar cennet manzaralarını gösterir Esselamu Aleyke Ya Veliyyallah Ey Allah'ın dostu sana selam olsun İnne Allah'a ekraûke selam. Allah sana selam söylüyor Ve übeşirü göbil cennet seni cennetle müjdeliyor Bunu dediği zaman o der ki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 Ben kanaçma zalike kötü bir adamdı ise kale diyara ilahine tebu nebi Ter ki vay bu cenazeni anne nereye götürüyorsunuz bunu cehennem çukuruna mı götürüyorsunuz ya Yesma usu ta kullu şeyni lil insan onun sesini her şey duyar kökler yerler duyar bir tek insan duymaz çünkü insan duysa o cenazeyi taşıyanlar da bayılır onlar da düşer cenaze ortada kalır Gayba iman edeceksin. Resulullah duydu bunları, haber verdi. Mezarlarda inimini minniyorlar, atlar kaçıyor, eşekler kaçıyor. Mezarlarda hayvanlar yaşamıyor, orada azap edilenlerin inlemesini duyuyor da insanlar mezarın üstüne oturmuş, sigara tumanlıyor. Çalgı dinliyor, teyip dinliyor mezarlıkta. Niçin? Duymuyor. Gayba iman edeceksin. Hayvan duyan insan duymuyor işte. Mezara girdiği zaman,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 Hünker Nekir'e cevap vermek için, iki melek gelecek Mevla tarafından, hoca yukarıdan telkin veriyor Ey felen. oğlu felan! اِذَا عَجَاءَكَ الْمَلَكَانِ الْاَزْرَقَانِ الْاَوْحَشَانِ min قِبَّلِ rahman. Şimdi sana gözleri çimşek gibi çakan, tüyleri uzunluktan, yerden sarkan, çok vahşi, korkunç,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 Ense kulak yerden yerindeyse salaha uzun okunur, hatim dua uzun yapılır, ondan sonra telkin böyle güzel yapılır, ondan sonra cennete bilet kesilir. He? Ya Rabbi işte ruhunu cennete alâ da ferahnâk eyle, kabr-ı hey, sırahatnı yevmen fevm âmuz dâdeyle, derecesni cennet Hoca Efendi, tilki mağaraya sığmamış, kuyruğuna sübürge bağlamış, sen cennete gittin de el alemi de yolluyorsun, yolla bakalım.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 Hazreti Ömer dedi ki siz nereden geliyorsunuz bize konuştururlar mı öyle Hazreti Ömer evinde gibi rahat nereden geliyorsunuz dedi arştan geliyoruz peki siz o kadar uzaktan geldiniz Rabbinizi unutmadınız da ben daha dünyadan iki metre yerden aşağı indim dedi Rabbim onu durmayayım ne biçim soru soruyorsunuz bir daha müslümanlara ehli sünnet insanlara dedi sert vaziyette korkunç kılıkta gelmeyin bakayım dedi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 Arapça okurken sarf nahif okurken melekler men Rabbuk dediler o da dedi ki men mukaddem haberdir rabbuke muhakkar müftedadır melekler şaşırdı anlamadı. Ya Rabbi bu bir cevap veriyor ama ne diyor bir şey anlamadık Mevla o talebeydi hocası ona soru sorarken böyle cevap verirdi tefsiri çözmek için Kur'an'ımı anlamak için kaideler koydular nahif dersi okuyordu zannediyor size terkip soruyorsunuz ona öyle cevap veriyor size kabul ettim onu tamamdır sizde anlamasanız da tamamdır tefsir okuyor çünkü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 Bak bu ehitleri mezarda okudu ya. Bunu mana aleminde görenler altı. Rabbiyallahü la ilahe siwa-hu ve nebiyye Muhammedun ve Mustafa-hu sallallahu aleyhi. Ve fi İslam ve fi'li <Sessizlik> demi. Mü eselullah afve ve ata-hu. Rabbimallah'tan başka ilah yok. Peygamberim Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem dinim Müslümandır ama amellerim bozuktur dedi Allah'ın affını bak şişini istiyorum bu adam af olmaz mı ya dünyada nasıl yaşatlar bak mezarda rahat ettiler Resulullah Efendimiz'in sureti gelecek bu adamı tanıyor musun denecek gördüğü gibi mümin iman üzere ölen tanımaz mıyım o benim peygamberim ömrüm onun sünneti üzere yaşadım ha. o zaman kabri cennet bahçesi olacak gözü gördüğü kadar geniş olacak İdama tahdukum ve rızaley mak'aduhu bil gada'i ve'l asyi. Eğer <gülüyor> münehel cennetten, ehli cennetten, eğer münehel nareften, ehli nar. Bukhari bu hadis. Biriniz öldüğü zaman, mezara konduğu zaman ona gideceği makamı gösterilir. Sabah akşam arz edilir. Cennet ise cennette, cehennem ise cehennemde. Yani cennette gidecek ama sabah akşam kabrinde ne gösteriliyor? Cennet manzaraları ki buraya gideceksin diye. O da sabırsızlanıyor ki ne zaman kıyamet kopacak da cennete gideceğim ya ama öte tarafı na'udzubillah peygamberi görüp de zaman münafık kafir he? insanlar bunun hakkında bir şeyler derlerdi ya ben tam bilemiyorum kimdi bu neydi bu ve sen ne peygamber tanıdın ne şehadet okudun seni gidi kafir zındık diyecekler kabre ateş dolacak öyle bir sıkışacak kemik geçecek tövbe et.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 ''Namaz kılmaz.'' baştan buyuruyor. ''Fela saddeka vela salle.'' ''Eğer ki dünyada inanmadıysa benim Kur'an'ıma, dinime, şeriatıma.'' ''Peki'nden de böyle Namaz da kılmadıysa.'' Bakın, duyun ki, namazsızlık, iddiasızlıktan sonra gelir. Bak ne diyor? ''İnamadı, namaz kılmadı.'' Allah Allah. ''Ve lakin, Yalanladı, yüz çevirdi. Hem dini yalanladı, aslı yoktur dedi, hatırı yoktur dedi. Hem de haktan, şeriattan yüz çevirdi. Sonra da ne yaptı? Zimmede belaliyete matta. Müslümanlarla alay etti. Sakallı görse, sarıklı görse, cüppeli çalıyor. bir İslam dişamını görse, bir Müslüman alameti görse, vay gericiler, vay yobazlar nereden türediniz? Kestik, kestik, bir türemedik. Suddur, budur. Böyle laflarla Müslümanlara hakaret etti alay etti ve peşinden de çoluk çocuğunu evine giderken böbürlene böbürlene şişe, şişe gitti diyor. Aynı Kur'an tarif ediyor. Kelli felli böyle. Çoluk çocuğuna da diyor ki ben bugün bir gericiyle kafa buldum, bir yobazla alay ettim. Bu şerahatçılar var ya bunlar. Haa öyle mi? Bak Rabbimiz ne buyuruyor? Evlalekefe evlalekefe evlalekefe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 babasının sulbünden anasının göğüs kemiklerinden atılan bir meni değil miydi? Bir damla su değil miydi? Sonra donuk kan pıhtıkan olmadı mı? Sonra bir çiğnemet olmadı mı? Sonra ona biz iskeletini yaratmadı mı? Sonra etle deriyi ona elçe gibi giydirmedi mi? Sonra 120 günlük olunca ona ruh üflemedi mi? Onu canlandırmadı mı? Onu yaratıp anasının karnında ona e Kulak içine dışına bu kadar organ bu kadar zanimetle donatmalı. Bir aynı sudan erkek dişi ayrı ayrı yaratmadı mı? E Peki bunlara inanıyorsunuz da. Bunları yaban Allah sizi öldürecek tekrar diriltecek diye buna inanmıyor musunuz? Mevla ki bu Allah ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Bir damla tutan, yaradan yaşatan öldüren ona kalk deyip de kaldıramayacak ha. Ona göre... Hesabınızı yapın. Hasibu ve zinu Allah'ın melekleri siz nefsinizi hesaba çekin. Yarın Allah'ın terazinde tartılmadan bugün kendinizi tartın. Tartın deyince gidin tartılın. O, 100 kilo geldim. Ulan iyi ya vaziyetii he? kıyametli bir adam gelecek maşallah.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 Önümüzde kabir var, mahşer var. Kabirde sorulacaksınız. İyiliği emrettin mi? Kötülükten ne yettin mi? Sırat göbrüsünde yedi karakolda tutuklanacaksınız. İkisinde sorulacaksınız. Dine davet ettin mi? İyiliği emrettin mi? Kötülükten ne yettin mi? Ben vazifeliyim, siz de vazifelisiniz. Hepiniz çobansınız, çoluk çocuğunuz, eş dostunuz, tanıdık tanımadık insanlara İslam'ı duyurmakla memursunuz. Allah vazifenizi yapın inşallah.